Karlatanlı gelinlik caiz midir? Karlatanlı gelinlik. Şey. Mu? Kabartma, kabartma. Şurada bir kapatırdın lambayı. Yani. Şey. Şey, Öskan şey kapsın. Ne? E, bu gelini kabartıyorlar hocam? Caiz midir? Eteğin altında böyle kabart kabart tutmayın. Kadınlar şey... arasında olsa bir mahsur yoktur. Kadınlar arasında eee Umuzu çıplak da kadın girebilir. Hiçbir maksuru yoktur. Erkekler görse, Erkekler şey görse olmaz. Yüzünü kapatıyorlar tam olarak. Evet. O gelinliği giyiyorlar. Mesela Müslümanlar genelde böyle yapıyorlar şu anda. Yüz falan <gülüyor> göz falan her şey kapalı, eller falan. Ama gelinlik biraz kabartmalı oluyor. Bir maksuru yoktur. O kabartma eğer e, avrat mekanını çıkartmıyorsa bir maksuru yoktur. Belki tam tersi de o kabartma avulet mahallini <gülüyor> sitreliyor. Örtüyor. Yani örtüyü e, tam tersine daha şeydir. Bir mahsur yoktur inşallah. Evet. Bir kızın babası Müslüman olduğu halde kız babasına haber vermeden biriyle evlilik maksatlı gerek yüz yüze gerek telefonda görüşebilir mi? Görüşemez. Görüşemez çünkü e, babanın, velinin emri olması lazım. Şarttır bu. Kız kimseyle evlilik niyeti de olsa görüşemez. Baba anasının, babasının anasının haberi olacak ki görüşür. E, Bugün de bu da e, delil sözümüze delil olmaz diye. Bir de birçok fitne var. İşte Facebook'tan internetten e, bilmem neden çatmak görüşürler. Ondan sonra yavaş yavaş e, önce e, eskiden şairler demişler bir bakış salam, kelam Mesela oluşur şeytan orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun ölçüsünü koymuş. Bir kadından bire çek bir araya geldi. Üçüncüler muhakkak istisnasız gerçek vuku bulan şeytandır. Burada inşallah demedi Resulullah bak. Neden? Çünkü şerdir bu muhakkak vuku bulur. Evet. Bir diyor bu kadınlar arasında yöresel şeylerle evlenmek. Evlenmenin hükmü diyor. Kadınlar arasında yöresel şeylerle ortadan ilmesini... Anlamadım. Tamam. Oldu. O zaman gücüm bu kadar. Onun önümüzdeki derste eğer var ise sorabilirler doğrusunu. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecbein.